Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz emanete gözetmek, namazı muhafaza etmek. Mü'min Suresinin şekli ayeti kerimesinde bize mela buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lezinehum ve adihim ra'un Ve lezinehum iştoğun mü'minler. Hangi mü'minler? Ayet-i Kusuren'in başında kad'eflâh mü'mini geliyor. Felaha kavuşan mü'minler, onlar. Fela kurtuluş anlamı da değil de anlamı, kapsamlı geniş felahın. Mesela bir kimse bir trafik kazasından kurtulur. Kaza almadan, yaralan kurtulabilir böylece. Ama fela kavuşmuş sayılmaz. Çünkü yani başlığına başka bir olay gelebilir. Felah artık ebediyen rahata kavuşmak. Yani ancak cennet girmek de olur felaha kavuşmak. İşte bizim Mevla'nın burada o felaha kavuşan müminler li emanatihim onlar emanetlerine ve ahdihim ve ahitlerine raul riayet ederler. Emanet ve ahitlerine. Emanet iki kısım oluyor. Biri Allah ile kul arasında emanetler. E, namaz, oruç, ibadetler. Bunlar bizlere ilahi emanet bunlar. Yine canımız, bedenimiz, organlarımız, malımız... Bunlar bir Allah'tan emanet. Bunları gözetmek gerekiyor. Yani bir kimse efendim işte benim canım, benim malım ya benim organım diye insan bunları rastgele harcayamaz bunlara. Parasını harcayamaz kişi. Bunun için dinimizde bazı zarar işi hesaplanmıştır. Bir de Emanet, kullar arasında emanetler vardır. Kullar arasında emanet. Bir kimse birine maldır, işte paradır, bir şeydir. Hatta mesela bir kimse gurbete gidecek de e, çoğuşlara bile emanet bırakabilir. Bunları da gıdıkma gerekiyor. Burada Mevlam buyuruyor Ra'un. Ra'un riayet etme. Ra'i gözeten, kollayan anlamına geliyor. Gözeten ve kollu anlamına geliyor. Bunun için Arapça'da mesela deniliyor ki Ra'il ganem. Koyunlara gözeten. Yani Türkçe'mize çoban anlamına geliyor. Koyun çobanı. Gerçi çoban deyince aklımıza biraz bir kaba, bir şey gelir, mesleği meslek gelir yani. Bir. Öyle gelir böylece. Halil belediye böyle değil. Şimdi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, küllüküm râin. Hepiniz çobansın helal ya. Yani buradaki Arapça râi, gözetici, kollayıcı anlamına geliyor. Buyuru Aleyhisselam Hazretleri, hepiniz râisiniz. Yani hep hepyce kimi kolayıcı her insan tabi eşini çocuğunu koruyucu kolayıcı anlamına geliyor anlama geliyor Demek ki ema de koruma gerekiyor emanleri de emanet bazen sır olabilir bir insan birine bir sırrını verebilir gizidir ben Demedir ama. <gülüyor> Sakın bunu kimseye söylemedir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Enes'i bir gün bir yere gönderdi. Hazreti Enes ya da çocuktu. O oynuyordu hatta sokakta. Peygamber yanına gitti. Ona kulağına yavaş bir şey söyledi. Onu bir yere gönderdi. O da o akşam evine geç geldi. Ev Kuba'daydı. Annesi orada. Anne sordu, Enes, niye başladım, geç kaldın? Anne, ben Resulullah bir yere gönderdi. Peki, neyin niçin gönderdi? O, peygamberimiz sırrı. Onu söyleyemem, dedi. Çocuklarınız daha, onu söyleyemem, dedi. Demek ki, sır da emanettir. Bize bu çok olur. Yani, genelde çok olur. Buna, emanet gözetilmiyor. Ne anlamı geliyor? Gözetmenin bunun aksi, karşı anlamı, yani hıyanet anlamına gerekir. Tanrı da bunu söylüyor ama sakın kimseye söyleme der. Tamam söylemem der ama söyler. Eşine söyler, komşusunu, arkadaşına söyler. Sırrını söyler. Bu nedir? Emanete, hıyanet anlamına geliyor. Hatta bu Aleyhisselam Hazretleri Ebu Davut, Tirmizi'de had-i şerif İzâ haddeter recülü bir kimse birine konuş bir şey söyledi. Sümme, sonra intefete. Bir şey söyledi ama bir bakındı etrafına. Acaba kimse duydu mu diye. Fehi emanetim, bu da emanettir. Yani bu kimse, sakın bu sırrı kimseye söyleme ama diye tembih etmese bile bunun konuşmasından, yani bir karine deniyor buna, konuşmasından yani konuşuyorken etrafına bakınıp öyle yavaşça konuştu. Bu da amal etti. Yani bu çok önemli bir mesele. Bu e, demek ki bir kimsenin bir sırrını gizli şeyini e, kimseye söylemek gerekiyor. Hastanın Enes annesine bile bu sırrı söylemedi. Düşün bak. Annesine bile sırrı söylemedi. Yani bu konu bize çok lazım. Gaflizm tabu konuları. Bir de ahdihim, yani ahitlerine de riayet kâğıdır, ahit. Ahit, ahdetme yani sözleşme anlamına geliyor. Bu da yine Allah'a karşı olabilir ve kulu arasında olabiliyor bu da. Ne gibi? Mesela bir insan yemin eder. Tabi yemin Allah ismiyle oluyor. Mesela vallahi şöyle yapacağım diyor bu. Bu bir Allah ile anlaşmadır bu da ben. Adak. Bir insan bir şey adar. Bu da nedir? Üzerine farz vacip olmadığı halde bir kimse işte şu işim olsa, oğlum gelse şu olsa, bu olsa bir şart koşar. İşte kurban keseceğim der. Bu da nedir? Allah verdiği bir sözleşme. Yine bir kimse nafile ibadete başlasa Üzerine farz ve değil. Hatta sözüne değil böyle. Bir insan nafile ibadete başlasa, sonra onu bozma mecbur kalsa, onun yerine getirmesi yine vacip oluyor muhtemelen. bunlar bulunuyor. Hatta bir hanım farz namazı değil de bir nafile namazına mesela şükür namazı, istihara namazı, abdest namazı gibi, kuşu namazı gibi mesela bir hanım namaza durdu. Abdül alnamada durdu. Namaz ederken kuşklandı, şüphelendi. Acaba adet gördüm mü diye. Namazın tabii bozdu, şüphelenince. Battık ki adet görmüş. Tabii namazı bozuldu. Ne yapacak şimdi? Eğer vakit içerisinde farz namazı kılarken başlığı gerse, onamızı kılmayacak. Bu incilik başlıyor burada Yani bir kadın mesela öğün namazının vakti içerisinde, ikindi olmadan kazaya kalmadan ama mesela bir kadın öğün namazının vakti geldi misafiri var, işi var, gücü var dünyayı aldandı daldı dünyaya hele kısa günlerde yani kılarım diye unuttu hayal etti. ikindi oldu öğün vakti çıktı temiz ama daha ikinden sonra kazaylayın bunu dedi ama vaktayı kirlenmiş, ayet görmüş. Namazı yani bozuldu ama onu kaza etmesi gerekiyor. Çünkü ona temizlik zamanında namaz fazla oldu, fazla oldu. Ama bir kadın mesela öğün namazının vakti ne kılacak? Henüz vakit çıkmadan namaza durdu, farz namazına durdu, vakit namazına durdu, ayetini gördü. Namazı bozuldu, onu kaza etmeyecek. O vakit içerisinde kirlendi ben, ben. Ancak nafileye başlamışsa bunu kaza yapması vacip oluyor. Vacip oluyor. Kaza yapması bunu. Bir de bu ahit, yani sözleşme sözleşme huzur arasında olur. İş hayatında tabi ticarette, mesela kirada, evlilikte şunla bunda anlaşma olur, kulu arasında olabilir sözleşme. Buna da bağlı kalmak gerekiyor. Mesela evlenmede, diyelim ki bir taraf şart koşuyor. Evet, evleneceğim ama şunu şunu kabul edersen, bir şart koşuyor. E, o da şartını kabul ediyor. Kabul ediyor. Bu şartı da korumak gerekiyor burada. E, Boşalmada mesela boşlanıyor, <gülüyor> daha bir anlaşma sözleşme oluyor burada. Bir zaman burada belirleniyor. İşte 3 ay sonra, 5 ay sonra ya aydın ayı da, Şu adı şu günde ben sana şu parayı vereceğim diyor. Bu bir anlaşma olmuş oluyor böyle. Bunu aynı uygulaması gerekiyor gerekiyor da. Efendim, üstüncü annem, karşılıkken pay ihtiyacı yok ya olsun olmasın. O şartı böyle. Yani genelde Burada biz aldanıyoruz böylece. Eğer karşıki biraz yumuşaksa, başı biraz eğikse, ne yapıyoruz? Canım o idare eder durumu. Ama ödeyemez. Allah katına insan sorumlu böylece. Ne gün denilmişse o görme gerekir. Bir, muhtemelen altın biri, birisinden altın para, esen tabi paralar altı ya, gümüş paralar. Altın para borcu almış altın ve tabii gün belirlemesi gerekiyor burada işte şu ayın şu gününde bunu mesela vereceğim diye almış borca parayı o gün geliyor fakat arada bir ırmak var akarsular aralarında birkaç yıl önce de aşırı yağmından yağmış bu ırmak gayet genişliydi taşmış bile karşıya geçemeyecek. Yani Karşıymış boşlandığı yerde. Ya Rabbi, düşünün şimdi, ne yapacağım? Ben buna söz verdim, şu gün veririm diye, bugün günü geldi. Ama ırmağa karşıya geçemiyor. Yani köprü varmış ama, su köprüyü basmış, açmış, ser gibi olmuş, yayılmış su. Ne yapacağım derken, bir ağaçın içine oyuyor, civarı bir ağaçın içine oyuyor. Altamın içine koyuyor, az önce kapıyor, suyun başına geliyor. <gülüyor> Allah'ım ben senin adına ona söz verdim, bugün vereceğim diye. Benim gitme imkanım yok ya Rabbi. Ama sen ulaşırsın Allah'ım. Sen işine kadar mutlaksın Allah'ım diyor. Suya bırakıyor bunu. <gülüyor> e, gönüller Allah'ın tasarrufunda. Gönüller var. İnsanın bazen gönlüne birden bir doğuş gelir. Bunu yapmak gerekir ama Yani, yani İslam'a uyuyorsa uymuyorsa o şeytanedir böylece. Kişinin hiç niyeti yokken böyle bir konu geçmemişken içine birden bire gönlüne bir şey doğar. Birden bire doğar. Mesela filan kişiye git. İşte filan kişiye şu yardımı yap. Ya da şunu yap yapma. Gönlüne doğar. Onu yapmak gerekir. Bu ilahi bir yönlendirmedir bu. Gönlü de onlar böylece. Çünkü insanın gönlü altını duygudur. Gönül. duygu. Beş duygu var. Bunlar sırf madde alemi görürler. Beş duygu var. Göz kulak gibi bunlar görürler. Gönül ne yapar? Gönül gönül manevi alemi açılan bir kapıdır. Gönül. Ve ona his, ilham eder bazen gönülle. Hemen tabi karşıkinin gönlüne Berem ilham ediyor. O da suyun başına çıkıyor. Ama ne, ne olduğunu bilmiyor tabi böylece. Yani elinde olmadan öyle bir gölüne doğuş geliyor. İlle derin kenara gidecek. Derin kenara gidiyor. Bakıyor bir küçük bir ağaç, tombeka küçük bir şey süreç buna doğru geliyor böyle. Merak ediyor bunu. Alıyor bunu bakıyor. E, ağır ağzına da kapanmış, tıkanmış böyle tekrar bir ağaç parçası yerler. alıyor bunu, işte altına çıkıyor ve işi işte mektup alıyor içerisinde muhteremler. Demek ki anlaşmalara bağlı kalmamız gerekiyor muhteremler. Ve elâbülü üzere İsra 34'te Bismillahirrahmanirrahim ve evfü bil ahdi ahdinize vefa gösterin. Ahdinize, yani verdiğiniz sözlere, sözleşmelere bunlara vefa gösterin. Öyle İnnel ahde, çünkü ah sözleşme nedir? Kâh-ı insan bundan sorumludur. İnsan bundan sorumludur. İsmail Aleyhisselam Hazretleri, Biliyorsunuz peygamber. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu kendisi. Peygamberimizin de dedesi oluyor. İsmail Aleyhisselam. Lekke <gülüyor> mükerreme de. Dedesi oluyor. Bir gün İsmail Aleyhisselam birine konuşurlar iken, onunla anlaşıyorlar. Filan günü, filan günü, işte filan zamanda şurada buluşalım diye anlaşıyorlar. O günü geliyor, buluşma günü geliyor. İsmail i Aleyhisselam Hazreti oraya gidiyor. Tabi gelmemiş karşılık ya. Yani. Üç gün bekliyor o orada. orada üç gün bekliyor onu. At susuz bekliyor orada ayrılmıyor. Üç gün sonra karşıya geliyor. Ama Allah-u Teala bu kur'an-ı Kerim'inde innehu kâne sadikal vaadi buyuruyor ona kadar. İnnehu İsm-i Aleyhisselam kana idi sadikal vaadi vaadine sadıktı. vel Allah'ın ne dediğine baktığını mesele. Filan gibi dediler. Oraya gitti. Belki biraz sıra gelir. Biraz sıra gelir tabi. Asıra gelebilir. Şu olur buradayken üç gün orada bekle açısız. Oraya bekledi. Ondan sıra geldi. Ama Allah katına bu çok değerli ol Allah katına. Sözde dur olmak nifak alamet olmuş oluyor. Münafık olmuş oluyor. Bülü Aleyhisselam adetleri Hadis-i Şerif Buhari Müslüm Tirmizi'de Ayet-ül münafıkı selasün Münafıkı alameti üçtür. Daha başka da var. var işte üçü geliyor burada. Demek ki şu üç alamet kimde varsa o münafık. Üç alamet. Eğer üçü de varsa Allah korusun, tam münafıktır. Eğer bu üç alametten biri varsa, üçte bir oranında münafık olmuş oluyor. Peki ne bunlar? Önce şeye bakalım, nedir münafık? Münafık derse münafık. Münafık, nifak. Ayrılıktan geliyor. Ondan geliyor. Yani içi, dışı ayrı farklı anlamına gelir münafık. Münafık dışı ile Müslüman görünür. Dışı ile Müslüman görünür. Hele Müslümanların yanında ıı, İslamcı kesilir, tekba kesilir. Öyle kesilir. Ama içi inkarcıdır. İçi. Kafir, içi de inkarcı, dışı inkarcı. İçi biridir kafirin bence. Münafık ise dışı İslam görünümlü, içi ise inkarcı kafirdir içi böylece. E bunların azabı mahşerde, cehennemde daha farklı olacak böyle. Mevla buyuruyor, esfe minen nar, esfe minen nar. İnnel münafık, esfe minen nar buyuruyor. İnnel münafıkı yine, fiderkil esfe minen nar. Münafıklar, cehennemin en aşağı derekesine ancaklar münafıklara görecek. Münafıklar, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri üç alamet vardır münafıklarda. Ne bunlar? İzaha haddese kezebe. Konuştu zaman yalan söyler. Yani hiç sakınmadan, çekinmeden, utanma yüzüp kızarmadan yalan söyler. E bundan da zevk alır. Yani karşıya aşağı aldım der, onunla alay ettim, oynadım onunla der, aldattım der, zevk alır. Demek ki bir kimsede bu yalan söylemek özelliği varsa kişi kolayca yalan söyleyebiliyorsa terslikle etmeden Allah korusun münafıkların bir cüz'ü bağında vardır. Böyle. İkincisi ve izav veade ahlefe. Söz verdiği zaman da sözünde durunmaz münafık. Söz verir. Tamam Vallahi şu geleceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şunu her şeyi der. Ama şu anda Bir muhterem zat vardı medine böyle Mühabere'de gibisine söz verdiği zaman mutlaka saat verirdi böyle. Saat verirdi. Şu günü mesela diyelim ki onu beş geçe, onu çer'e geçe geleceğim. Yani biz belli saat verelim. Onu 10 gece geleceğim diye. Ne yapardı bu kimse? <gülüyor> Ona mesela vadinden en azından 5 dakika önce giderdi. Kapı etrafında dolaştırır. Ama çalmaz o çalmaz muhtemelen. Beklerdi böylece. Sadına bakardı. Sadı tam böyle onun çeyrek neyse verdiği vakit geldiği, geldiği anda kapı etrafında vururdu. Zirva ziri çalardı. Öyle yapardı böylece. Bir gün Özel olarak oturuyoruz bir yerde, onu gösteriyor birisi. Bak dedi, bu dedi, bugün de mesela 10 dakikada gelecek buraya bak dedi. Baktık, candan baktı, gezime böyle, sağdına bakıyor, gezime böyle. Şimdi buna biri sordu, neye böyle yapıyorsun dedi. Arkadaş dedi, erken gelirsem hazır değildir. Çünkü ben bir saat verdim, o saat beni bekleyecek. Belki tuvalete girecek, abdest tazeleyecek veyahut bir işi vardır, bir şey vardır. Efendim. Ona göre bu hazırlanacak. Erken gidersem, rahatsız ederim. Efendim. Geç gidersem, bekletmek, o da Allah'a katına sorumludur. Tam zamanında kapıya zili çalamadır. Tam zamanında. Efendim. Erken gider, ama girmez. Demek ki yapıyor münafık, Münafık söz veriyor ama sözünde vaadına durmaz böylece. Borcu vardır, şusu vardır, bu su vardır, gelecek şey var. her neyse söz verir durmaz ama. Ve ize tümüne hane. Bir de buna bir şey emanet edildiği zamanda buna hıyanat eder, hainlik eder. Bir şey buna emanet edildiği zamanlar. Para, mal, müşkünler bunlar. Yemeinkârlar, yalanlar bunlar böylece. Hazreti Davut Aleyhisselam zamanında hem peygamberdi hem de devletin başıydı kendisi Davut Aleyhisselam Onun zamanında iki kişi birbirinden davacı olunca bir zincir vardı. Hala duruyor Kudüs'te zincir. Bir zincir vardı. Tut bakalım de böyle. O kudüsün tutunca eli yapışırsa yalan söylüyor. O dönemde Birisi... ...gülbete gidecekmiş. Tabi o dönemde... kuvvetle kolay değil. deve edecek, uzun bir zaman kalacak... ...eveye dönecek. O gün evleri de... ...böyle korumalı muhafaza da değil. O gün evleri de. Bundan 100 tane altı var mı kişide. En güvendiği bir arkadaşına geliyor. Arkadaş... ...ben de gülbete gideceğim. Belki 3-5 aya kalacağım dönüşüm olabilir... Bu para saybati sakar mısın bunları? O tabi sakarım diyor. Alıyor paraları. Alıyor ama altın denen bir şey kâr paradan daha başka farklı bir Altın Altının başka özelliği var peki? Bu yüzten altını gören kişi ne yapıyor? Şeytanın tabi nefsinin de buna baskısıyla, vesvesesiyle bu paraya tamam ediyor şimdi Gün paraya tamam ediyor bu parayı bu iyi içiyor, harcıyor, şunu bunu yapıyor artık ne yapıyor, yapıyor bunların paraları yok ediyor böyle. Vakit geliyor tabi. Bu geliyor. Arkadaş işte selamünaleyküm selam. Emaneti verir misin? Yok şöyle oldu, böyle oldu. İşte o tabi bir şey at, uyduruyor. Arkadaş bir üç gün, beş gün derken gidelim diyor. Dağda selamına gidelim. Dağımızı görsün böyle. O gitme, o oraya mı mecbur olup ya Oraya gidiyorlar. Şimdi bakın ne yapıyor bu kimse? Bakın bu neler. ya Minareye çalan kır zaten böyle. Bu da ne yapıyor bakınız? Eline kalın bir dene kalmış, baston gibi kalın dene kalmış. İçini oymuş. Ince bir neyse aletle, bıçakla, neyse organ işki o şeyler. Bu kalınca bastonun düz olan kısmının böyle içini oymuş, oymuş. oymuş. Tam bir altın lira girecek genişliğinde, daire şeklinde oyumuş Bu Bunu altına bu isi bediye, yüzden altın ediyor. Üzerine kapa kapıyor. Bu baston ters yapmışım böyle, Ders tarafına bir tarafı yuvarlak tuşe şeklinde böyle. Alta geliyor. Bu bastonu alıyor tabi, bastona beraber normal. Davu sen merkezine geliyor, davaya geliyor. Önce şikayetçi, yani bir yolla. İşte ben filan zamanda bana 100 tane altı emanet ettim, verdim. Geldim bunu bana geri vermiyor. Tut bakalım zinciri. Tutuyor zinciri. El yapışmıyor. Doğru söylemiş, haklı. Otur bakalım, oturuyor. Gel bakalım sen. Tamam, sen. Gel bakalım. Ne oldu durum? Ya Nebi'ye Allah. <gülüyor> ben ona diye bunları verdim. Ben bunları verdim ona. Unutmuş o. Ben bu parayı kendisine verdim. Peki tut bakalım zinciri. Hella bastlana var ya, bir arkadaşından tamıştı bastlını. Ona bastlana ne diyor? Tüy zinciri, o da yapışıyor zincire, o da hakkını. Parayı verdi şimdi, bastlara verdi ona. Ama sen şaşırıyor. Ya Rabbi, ben ne yapayım bunlara ya? İkisi haklı bunların işi ya Rabbi, ne yapayım? O zaman Mevlam buyurdu, şahit olun, şahit olun, şahit olun, şahit. Ondan sonra şahitlik ortaya çıktı mu da, ondan sonra böyle. Demek ki bir kimsede üç şey varsa bad şerfe göre çünkü daha başka şey var çünkü daha başka anamete bir kimse yalan söylemeyi huy edilmişse yalan söylemeyi adet edilmişse hemen yalan söyleyebiliyorsa, Allah korusun ikincisi vaat ettiği söz verdiği zaman da sözünden dönüyorsa bu kimseye bir şey Emaat edilince buna ahıyanat ediyorsa bu kimse Allah korusun münafıktır. münafıktır. Tabi bunun yeri ebedi cehennem olmuş oluyor. Bir gün bir Arabi geldi Medya Münebire'ye. Arabi çölde yaşayan Bedeviler, çöl yaşayanlar göçebe. Hatta çadırda eşiyorlar. Çöl yaşayanlar. Sahabeler, Medine'de bulunan sahabeler, Ensar Muhacirin, onlar o gün koşanın daha çok Medine'ydiler. Peygamberimizin diğerlerini daha fazla bilirlerdi. Peygamberimizin her şey soranmazlardı. Hayalarından. Ama çölden gelen Bedeviler, çöl havasında, tabi ilim yok, irfa yok kendilerinde, çöl havasında onlar biraz daha kabuğu acı olurdu onlar. Peygamberimiz yanında bağırıp konuştu da bir şey sorular. Bir gün bir Arabi geldi Peygamber soruyordu. buyurdu. Ya Muhammed metesâh ne zaman kıyamet kopacak diye sordu Peygamberimize. Peygamberimiz buna biraz da cevap verdik hale. İzâduyyâti emâleti fentadrissâh Emanetler zayı olduğu zaman kıyameti bekle. Demek bu da kıyametin bir arameti. Emanetler zayı olunca, yerini bulmayınca buyurdu. Fentez risa kıyamete gözet. Artık akşam sabah kıyamete gözet. Kale o kimse yine sordu. Keyfe izahatuhâ Ya Resulallah Nasıl ematız zayıf olacak? Buyurdu Ali Hamzadır Kale. İsa üst emri ile gayri ehliye fentadır sağa. Bir de işler, görevler ehline verilmeyince yine kıyameti bekli buyurdu. İşler, görevler ehline verilmeyince yani adam kayımdır, adam kayırma olunca yine buyurdu kıyameti bekle. Şimdi inşallah bir birden namazın muhafazasına gelelim. Namazın muhafaza. Aynı böyle surede ayette devam ediyor. Bismillah. Ve lezinehum yine o müminler. Yani felâ kavuşan müminler. Bu emaneti belirten sonra da ne yaparlar? Alâ salavatihim namazlarını yuhafizun muhafaza ederler alâ salavatihim. Salavat, saatin çoğulu. Saat namaz demektir. Bunlar namazlarını da muhafaza ederler. Nedir muhafaza? Türkçe'miz geçiyor muhafız diyor. Muhafız. Yani yakın koruma. Muhafız. Demek ki gerçek müminler namazın muhafızı. Namazlarını gayet korurlar. Nasıl korurlar? Namazın şartları vardır. Dışında, içinde. Dışında da şart denir. İçinde erken, der. de erken hükündür. Yani farzdır bunlardır. İşte gerçek bir ne yaparlar? Önce namazın dışın şartları, yani namazın altyapısını korurlar. Abdestine dikkat eder. Abdestin yanlış eşlik olmasın. Gudsine dikkat eder. Gereğinde temin yapmasını bilir. Üstünün başını temiz tutar. Vakti bekler. Vakti. Vakit. E, namazın en şeyi altyapısında şarttan biri de vakit. vakit böyle. Namazın vaktini beklemeni. vakit? Allah verdiği bir randevu. Randevu. Böyle. İlahi randevu. Böyle. Yani kul Allah hüznüne girecek. Miraç. Miraç merdiveni aynaya basacak kul. Atacak. Bunun için müminlerin en zeki şeyi namazın vaktini beklemektir. Yani gerçek müminler namazın vaktini gözetirler, beklerler. Kendilerini adapt ederek namaza kendilerini. Yani sanki sürekli namazdaymış gibi. Günlük yaşamları, günlük yaşantı hayatları namaza bağlı olur. Böyle. Öyle dünyadan koptuğu zaman, iş oluruz zaman kılma değil de yani en önemli faktör namaz oluyor Bizler tabii tabi hepimizde bu oluyor bu. Namaz ne yazık ki Allah korusun günümüz inşallah namaz ikinci planda kalabiliyor bize. Önce iş. Hanımlarımız olsun erkek olsun. Hanımlar da mesela evini silerken, süpürürken, şunu bunu yaparken, bir şey yaparken, e, şunu yapayım, bunu yapmayayım, şunu yapayım derken, namazın vakti gecikebiliyor, son vaktine kalabiliyor. Hele kışın kısa günlerde, kışın farkına varmadan, eyvah ikindi olmuş, ölü kalamadım E bir de. Bir de mahşer penceresinden bakalım namaza, mahşerde oradan bakalım namaza. Mahşere yerindeydi demeler. Dünya bitti, dünya tamamen değişti, mal mülk hepsi gitti dünyada böyle. Kabirden kaldırıldık, sürü sürüldü, böyle süklü püktün böyle korkuyla, korkuyla mahşere dikiliyoruz. böyle. Sıra bize geldi, hesap sıra bize geldi. Rabi soruyor şimdi, kulum kulum. Öğlenmez'e neye geciktörden kulum? Kılmamak, ele, Allah korusun, büyük bir cinayet namaz kılmamak. Yani bir vakit namaz kılmamak, büyük bir cinayet. Korkun mu cinayet? Allah korusun böyle. Şimdi oradan baktığımız zaman, ne yapacağız orada? Biliyoruz ki, Ya kulu, Ya leyteni kaddemtü li hayati. Bak bu da orada. Ya kulecek insan orada. Ya leyteni ahne olaydım da, kaddemdirli hayati bu hayatımı dünyadan buraya gönderseydim. Yani emin olun muhteremler, tabi bu gerçek bir, yani herkesin buna aklı mantıkla, misal bunu kavrar, konuyu kavrar. Yani maşer penceresine baktığımız zaman iki reket namaz, dünyaya değer mi? Değilme muhtemeler. Bütün dünya bir tarafa. Yani bütün dünya altını, gümüşü, bütün madenleri, petrolü, her şeyi bir tarafa koyun. İkiket namazı koyun. Mahşerde ikiiket namaz. Hepsin hepsinden binlerce kat daha üstün. Ne olacak orada? İnsan alınçı buyurken Ah! Deme. Ah bela. Ah! Keşke namazın daha bize kutsaydım. Keşke vaktini kutsaydım. bir şeydi. Neden? Namazın sevabını gördüğümüz zaman. Namazın sevabı. Düşünelim ki bir tek şerif Bir besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Yani. Bir besmele. 19 harf var bunda ama üç tarafında esma-i var. Allah Er-Rahmân, Er-Rahîm ismi bu Bir besmelede besmelenin o kadar muazzam bir var besmelelerin yani. Bir besmelenin. E, namazda kaç tane besmele var? Namazda fatihe Şerif var. Namazda Zam-ı var. Namazda Kıyam var. Namazda Kıraat var. Namazda duruyken abdest almak var. işten kopmak var. Rüküleri, secdeleri, tesbihatleri, ettiyatları hepsi bunu say say say say. Yani iki namazda büyük bir hazine depolarmış. Yani i̇ki kez namazda büyük bir hazine malum depolamış iki namazda. İki dekat namazın istihabı konu zamanlar insan bir Allah desiciye cahili o kadar büyük istihabı var. Bir kelime-i tevhidin o kadar büyük istihabı var. İki dekat namazda bunların hepsi var iki dekat namazda. Kul ne namaz, mahşerinde sabah, sabah namazı ehkans sünnetinin istihabı konuyor mesela. Kul bakacak Allah Allah Rabbim ya sen nasıl bunları vermiştin kadar bana? Nasıl vermiştin? E Mevla veriyor muhtemelen. Nasıl dünyada belli veriyor Mevla'nın böyle. Yere insan bir buğday atıyor. Bir mısır atıyor. Kaç tane çıkıyor? Bilebiliyor yok Allah katında böylece. Bir buğday. Kaç tane başak veriyor? Her başına kaç tane buğday var? Kaç tane mısır koçanı veriyor? Üzerinde sıra, sıra dizilmiş. Kaç tane. Tek mısır asıl bak. Tek mısır aslında. O kadar sap veriyor, saman veriyor. Hayvan yemin de veriyor. O kadar mısır veriyor her topu Toplu bir iki kez namaz da ahiret atılsa, manev atılsa. işte bunu muhtememde düşünelim bu konuyu. Yani namazla iş çatıştığı zaman iş doğalında hızlı, akşam üzere mesela misafir gelecek icabında, işimiz de var, alışveriş de var, şunlar bunlar da var. iş böyle çatıştı, dünya böyle yadır. bir de bir mahşer yerini hatırlayalım, oradan bakalım. O zaman ne yapalım? Önce namaz diyelim Muhtemelen Efendi. İşte namaz diyelim. E bir insan o anda yaptığı işinden güzel bir kâr da elde etse ne olacak onlar? Ya onları afirin tuvalete boşaltacak. Efendim işte bedeninde kalacak. E kilo olacak. Bu da genel zararlı fazla asla e Bir düşen saklasın parasını akreden kalacak. Kimle kalacak belli değil. Ama namaz oraya gönderiyor muhtemelen. Fela buyuruyor. İşte o gerçek müminler, bakın gerçek müminler namazın hakkını korurlardır. Hakkını korurlar. Namazı mutlaka vaktinde kılmak namazı. Vakti geciktirmemek her zaman namaz ön piyasa olması gerekiyor namazı. Önce namaz. Önce namaz. Mutlaka namaz. Önce namaz. Sonra namaz içinde. Kıyama ortamında ayakta durma dikilme var. Bunu bilmemiz gerekiyor. Diğerine yani çok işleri ayağını V gibi açıyor işte arkadaşlar V gibi böyle. Ayak parmakları kuyruk bakmıyor zaman, sağa sola bakıyor. İkiye paralelce birbirler böyle. Arasına bir yere sığacak kadar, 8-10 santim olacak arasında olacak. Ayak ayakı düz olacak. Yani parmaklar kuyruk bakacaklar bunlar e, Kıyamda tabi el bağlanıyor. Nedir bu da? Mahşerde Allah huzurunda hesaba çekilmeyi bekliğim hali bu. Namaza böyle. Kıbleye yöneldik. Allah huzurundayız. El bağladık. Mevla teşlim olduk. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum ya Rabbi. Yani İyyâken na'budu ve iyâken Allah Alnı sözleşme burada bakılır. İyyâken na'budu ve iyâken nesta'in. Allah'ıyla sözleşme burada. Allah'ım yalnız sana kulluk ederim. Ancak sana yardım isterim. Böyle. Kıyam böyle. Namazda acele etmeme gerekiyor. Neden? Kul Allah huzurunda. Eğer insan namazda sıkılıyorsa bu tabi iyi değil muhtemelen böyle. Yani nefak rahmeti bu da şey. Çünkü münafıklar ne olurlar meşriden namazda? Keptayrı bir kafeste oluyor. Böyle. Kafesteki kuş gibi o bir kuş yakalanır da yani bir doğal bir kuş yakalanır da kafese konursa kuş ne yapar? Kendini bu aile vurur kafasına böyle. kafasını bu vurur böyle. Hep çıkmak ister bu şekilde. Demek ki münafık da mescitte, camide böyle kafese gibi sıkılır böyle. Bunun için genelde en son mescidi camiye girer. En son böyle. En son okur biter. Dışarıda işi yok ama. Tam işi varsa olur tam normal. Hadi. Ama işi gücü yok yani. Emekli hatta kendisi. Yazın oturur cami başta oturur, konuşturur, sigara içer, kah karşınlar, bunlar şunlar, bunlar di. Ezerim sonra erine gerine. Ne la biliyor? Kamu küsala, tembel tembel uşuz namaza gelirler böyle. Hemine kaçarlar bunlar. Sonra kıratın namaza, kıratı koruma geri kıraat. Ne kıra? Okumak. Yani sovalek Besmele, evuzu, Fatiha ve zamm-ı sure da Bunlarla nasıl korunma gerekiyor bunlarda? E tan ta tanı tanıdan beri tertille lanbürüyor. Velâ til-i Kur'an'ı tertille. Kur'an'ı tertil oku böyle. Her harfin hakkını vererek Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Tan adamdan. Ta ta Okumak gerekiyor. Yani öyle kimse var, yanınızda namaz kıyıyor kişinin. Bakıyorsun, bir geliyor, Allah'a haber diyor. Daha bitirmezse malikiye sünnete, rüküye gidiyor. Ne zaman sen bunu? Ne zaman okundun sen bunu? Hatta bir gün birine konuştuk bir, yani sözüm geçen kimseydi, tanıdım bir kimse. niye okudun namazı? Çabuk kılıyorsun. ve öyle alıştım. Ben alıştım. Ramazan ben namaza başladım. Ramazan'da teravide başladım öl alışlı böylece. İşte yazık ocgalara muhtevafa yazık böyle. Yani teravih namazında yani imamlar, bazıları zavallılar, gafiller böyle alışıyor böyle. Yani çok kişi namaza Ramazan'la başlıyor. O Ramazan'ın bereketiyle, Ramazan'ın nuruyla gönüllere bir değişim oluyor böyle. Hele teravih namaza bir işek oluyor, bir cami hücum ediliyor. Kişi orada namaza başlıyor ama Namazı öyle zannediyor namaz defasında. Bakın hoca bak. Bir nefeste elhamdülü, dınır dınır okuyor, secde, rükü, ne oldu? Belediye bu şekilde böylece. Namazı oyalmaz muhtemelen böylece. Rükün hakirame gerekiyor. Yavaş yavaş tesbihat yapma gerekiyor. Secdeni yavaş yapma gerekiyor. İkincisi secde arasında oturma gerekiyor biraz. Etiyatı bilhassa ki, miraç anlamı etiyatı böyle. ki, Allah huzurunda, Namazı bitiriyor artık. Mevla buyuruyor, otur kulumu, dinlen bakalım şimdi. Mevla'm, otur kulumu, otur. İste i̇şte bakayım benden. Bu <Gülüyor> başlıyor, ettiyatıya başlıyor buradan. İşte Mevla yürüyor. O Mevla'nın bu salih kulları, güzel kulları ne yaparlar bunlar? Namazın hakkını gözetirler. Hücah aleyhissamadetleri en büyük hırsız, namaz hırsızlardır. Namazdan çalar. Namazdan çalar, hakrınamaz namaz mı Nasıl bazı müteahhitler işte demirden çalar, demirin icabından çapından çalar, betondan çimandan çal çalıyorsa, bazada demek ki namazdan beri çalıyorlar belki. Bülah ki İşte bunlar yani başka okuduğumuz konu ahadini gözetenler yani verdiği zülhü tutanlar, emaneti koruyanlar senler, bir de namazın hakkını koruyanlar. Koruyanlar. Ülâkiş onlar el varisune, onlar varislerdir. Varis. <gülüyor> Ellezine öyle varisler ki Yerisünel Firdevs Firde cennetine varisleri bulunuyor. Firde Cennetinin varisleri. Firdevs cenneti. Sekiz cennet var. En aşağıda cennetil mevva. Vela büyürüyor. indaha cennetil mevva. İndaha yani sidre-i hemen yanı başında idikat göklerden sonra madde aleminden sonra manevi alem başlıyor. Kuşatıyor onunla bir. Kuşatıyor böyle. sidre bir alem. Madde aleminden sonra galerisi geçiyorsun. Ondan sonra sidre-i müntaha kuşatıyor. Bütün alem kuşatıyor. Sidre-i müntaha. Yedikar gökler yani bilayarca galeşler o alemde hiç kalıyor. O kadar büyük bir alem. Sidre-i müntaha alemi. Cebrahassa makamı orada. daha cennetin mevah Allah buyuruyor. Hem ondan sonra da ilk olarak cennetil alem başlıyor. Cennetin mevah denen cennet başlıyor. Sekiz cennet var. En üstüden işte cenneti. Burada hissat yine bir cennetin müeyyit derecesi. Cennetlerde 100 derece var. Mabene kül erişim ki ben belerdi. Her derece arası da gök yer arası gibi. Cennette 100 derece var. Her derece arası yer gök arası kadar. Yani kimre kaşmir ışıklı. Vel firdevsü Şurada size Allah'a e dereceden en üst derecede Firdevs cenneti. Yemin <Gülüyor> fethi ya arşı on üzerinde arşı Allah, arşın altında Firca cenneti oturuyorlar. Peygamberimizden bakımda orada Firca cennetinde. Yani cennetlerin de cenneti var tabii böyle. Her şeyin daha bir üstüne var tabii. En üstünde Firdevs cenneti. Demek kim emanetini koru gözetir, sözüne durur, yalan söylemez, ahdine vefa gösterirse, bir de namazın hakkını koru gözetirse, namazın hakkını korursa. Yani günlük yaşantısı, onun en büyük umdesi, amacı, gayesi, namaz alışveriş. Evet, işini yapacak, dünyaya çalışacak, ama onun gönlünde namazın yeri farklı olacak Hiçbir dünya madde onun gönlünde namaz sevgisini geçmeyecek. geçmeyecek. Namaz en başta olacak kendisine. İşte bunu Mevla buyuruyor. Bunların yeri şirde cenneti. Oraya bunlar varis olacaklar. Hum onlar fihi arada. Halidun ebedine kalacaklar. Şimdi burada arada buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mevla burada buyuruyor oraya varis olacaklar. Ne anlamıyla geliyor varis? Mâmin ki mihâdî illâ ve lehû Hadi uzun da özetleyeyim. Bu yöneşe maddekleri her kimsenin öbür alemde iki menzili var, iki yeri var. Biri cennette, biri cehennemde. Yani dünyaya gelen her insanın hem cennette bir yeri var, hem cennette bir yeri var. Ve ve ma ve dekhalen nâre verirse ehl cenneti menzilehü. Şimdi ölen kimse, Allah korusun, dünyada gaflete yaşamışsa, imanını getirmişse, cennete gidecek, onun cehennetteki yer işleri baş kaldı. O ne olacak? Cennet, cenneteki mümine verecek, o yerde verecek. O verecek. verecek. Şimdi bu müminin yeri vardı. O da ne olacak? O verilecek. Yani azabı daha katmeli olacak. Azabı da. Allah da. Allah'a olacak. E Cennet. Cennet. Tamam ismi güzel. Halk arasında bile öyle, herkes böyle de muhtemelen. İnansız bir kimse bile yani inanmayan ateşler ne yaparlar? Güzel bir şey görünce, olağanüstü güzeli görünce ne derler? Cennet gibi. Cehennem gibi. Bir de cehennem gibi. Yani korkunç bir olay oldu. Savaş oldu, kan dökülü, şunlar oldu, bunlar oldu, i̇nflak, babamın inflak etti. Artık korkunç bir hal oldu. Ne derler? Ama der, cehennem gibi derler. Cennet gibi. Yine güzeli görünce de cennet gibi Niye bunu bunu söylüyorlar? İnsanın fıtatında bunlar var muhtemelen. Her ne kadar inanmıyorum dese de onun iç yapısında, iç güdüsünde, fıtatında yani onun denasında cennetin özlemi var muhtemelen. Neden var? Adem babam havvanımız cennette yaşadığı için. Onların genlerinden güzel bu Hırslan geldi bunlara. Herkese geldi bu. Bugün gün koşullarında Hristiyan olsun, Yadı olsun, ateşperos olsun, ateist olsun, ne olsun olsun ideolojide. Ne olursa olsun, o da Adem babamızın torunları olduğu için onun da gelinde ırsi olarak bir cennet özlemi var ve cehennem korkusu var. Delerler, cehennem gibi korkuş. Cehennet gibi güzel. O Demek ki evrende Allah yarattığı en güzel bir alem, cennetler alemi var, cennete alemi. Bir insan bu dünyadaki kısa ömründe, kısa diyorum o dönemden, gerçi Adem'in bin yıl yaşadı adım babamız. Nuh Aleyhisselam bin kırk yaşadı Nuh Aleyhisselam. Yani bin yıl yaşayan çok oldu eski dönemde insanlar oldu. Fakat bir insan dünyada bin yıl yaşasa bile, Sonu öyle muhtar Bir de oradaki Melah biliyor, Humphiya Halidun. Orada ebedi, süresiz orada kalmayacak. Yani cennetteki o sonsuz, süresiz, ebedi aleme göre oranla de diyor bin yıl, belki bir saniye diye terimle bir saniye diye böyle şey böyle. İnsan dünyadaki bu ömrünü. <gülüyor> Zaten şöyle böyle 12 yaşlarına kadar bir çocuklu dönemi geçiyor. Kişi ondan sorumlu olmuyor. Bir kısmı uykuyla geçiyor. İşle geçiyor. Sonra hastalıkla falan geçiyor. İnsan dünyadaki yaşantısını Allah yoluna verse, insanın yolu düzgün olsa, yerine alacak öyle zamanlar cennetler Cennet var. Ne var cennette acaba? İnsan ne istiyorsa cennette olmuyorlar. Bela biliyor. Ma teştehi bak. Ma teştehi en, teştehi en Nefsiniz ne iştahı, ne istiyor? Nefis ne istiyorsa böyle, Hayaller, ne istiyorsa cennette bu var bari. İnsan ne istiyorsa. E, dünyanın insan tatmamış insan dünya. Dünya tatmada bir, bir insan edemiyor. Çünkü bir insan madde açıdan işi bozuksa onun tek amacı işi düzelsin. Borçluysa borçluya kurtulmak, işte, kiralese ev almak mesela kişi bunlara kavuşsa bile işi bitiyor mu? Bitmiyor mu? Başka bir işe çıkar mutlaka böyle. Mutlaka olan insan burada böyle. Ne var cennette? İnsan ne istiyor? Önce insan istediği şu, ölümsüz hayat. Yani ölüm olmasa ilim olmasa kadar. İnsan bunu hiç seviyor. Ölümsüz hayatı. Kişi tam bir dünyaya dalıyor mesela. Ev almış, şunu bunu yapmış, tam yapmış. yaşında başını artık almış. Ama aklına geliyor ki ölüm var ama. Ölüm var deyince ilikleri kişi bilece. Hep bunlar baş kalacak bunlar bilece. Cennette önce ölüm yok. Ölümsüz hayat. Peki ama ölümsüz hayat ama insan yaşlansa ne olacak? Mesela dünyada ölüm olmasa Felaket. Bak. dünya ölüm, nimet. Ve elhamdülüyor. Ellezi halakan mevte vel hayyate. Allah ölümü hayatta yaratır. Önce ölümü Allah'a yaratma buluyor böyle. Ayet-i böylece. Neden? Ölüm hayattan daha önemli. Hayat olmasa, yani bizi yaratılmasa da bir şey yoktur. Toprak olay kalacaktı böyle. Madem yaratıldık, ölmemiz için nimet bizim. Ölüm nimet bizim için böylece. Ölüm olmasa ne olur? Tabi insan direkt yaşlanıyor. Maddi aleminde ilah kural bu böyle. İnsan yaşlanıyor böyle. E geldin 500 yaşına geldin. Yaşın oldu 500. Gözler görmüyor. Kulaklar duymuyor. Ayak tutmuyor. Belli tutmuyor. Kişi yattıya kaldı. İdrar tutamıyor. Altına işiyor. El titriyor. Ağzına bir şey götüremiyor. Ne gerekiyor? Ağzına mama vereceklerim bebeke bakacak eşe. Kim bakacak? Yavru e kızı bakacak. O 450 yaşında. Onu kim bakacak? Torun da 350 yaşında. Kim kim bakacak bu Kim bakacak verece? Demek dünyada ölüm nimet. Cennette ölüm yok ama orada yaşlanmak yok cennette ama. Hep aynı yaşta erkek kadın 33 yaşında. Yaş 33 bile. Aynı boyda herkes. Aynı ağırlıkta Orada kilom yok, yok cennete böyle. Aynı ağırlıkta, aynı boydaki hep aynı güzellikte cennete yaş hep 33. Aradan Arada milyarlar geçiyor, aynı yaş böyle. Hastalığı yok cennete böyle. Cennette efendim işte dişim ağrıyor. dişim çiftireceğim. Yok. Aynı dişler, doğal dişleri pırpır pır parlıyor. Böyle. Yani tırnak kesmek yok. Pıraş yok. Sümkürmek yok. Tükürük Yok. Balgam yok muhtemelen. İdrar yok. Tuvalet yok cennete muhtemelen. Her şey tertemiz. O da terzi merzi yok. elbisen doğal böyle. Cennet ipeği. Erkek kadın. Cennet ipeklerinden. Yeşil ipeklerinden. <gülüyor> Kışın, sahiline, her şey eşyalıdır. Her şeyin bol bol bol bol. Bol bol bu var mı? Yolumak da yok böylece. yaş çekimi de yok. Yani cennetteki... Kurallar ile hiç kıyaslanamıyor. Dünyada fizik kanunları var. Allah'ın koyduğu fırsat kanunları var. Kimya, biyoloji, betonik mesela bir şeyler vardır. Ama cennette yok bunlarda. Cennette kimya yok kimya. Ne diyor kimya? İki maddenin karışımı, başka bir şey dönüşü mü? Cennette bu yok böyle. Cennette her madde asılın kalıyor, sabit kalıyor cennette. Her şey kalıyor var cennette. Ne var cennette yeme, içme, sohbette, zevkte, herkes eşiyle beraber olayacaklar burada. İsterse yürüyecek, İslam'da uçacak. Yaçekim evet. yok, sıfır beraber. Hız da bir kıslamıyor hızda. İstide gidecek, iste insan görüşecek cence görüşecek. İşte demek ki dünyada dünyada ömrümüzü boş geçirmesek. Bu geçici dünyayı aldan masak, aldan masak. demek ki bir de ahde vefa. adine vefa böyle. Emanete de gözetme emanete böyle. Emanete. Demek emanete söz olsa, sırrı da olsa para da olsa, ne de olsa emanete gözetmek gerekiyor. Sonra sözün durmak gerekiyor. Gerek yani Allah'a karşı kul arasında gerekiyor ve bunların hepsinde toplanan merkez neresidir? Namazla yapılır. Yani merkez gelen namaz. Namazdır. namaz işi konulur. Namaz, namaz, namaz, namaz bu Ne diyor bazıları? Can diyorlar ben namaz kılmıyorum ama işte benim görevim de kutsal. Ben amel göre böyle yapıyorum. Şunu bunu diyor, böyle diyor. Kim alatıyor ma? Kendini. Arabayı bindik. Revisyondayız. Gidiyoruz böyle. Trafik durdurdu. Önce ne istiyor? Ehliyet. Ehliyetine bakalım. Ehliyetine. Efendim işte diploma vereyim. Profesörüm ben. Kim olsun al. Olmuyor. Evin tapusunu vereyim. Ne istiyor? Trafik ehliyet. Küçük bir kağıt parçası ver. Bir kart. Şey Küçük bir şey böyle. Trafik onu istiyor ama. Ehliyet, ehliler ehliyetini ver. 10 tane diplomam var. Şu kadar var var. bunların var. bir var. evraklarım var. Hayır. Geçeriz bunları böyle. Demek ki Allah katında da Efendim işte şu işi yapıyorum. diplomam var. Uzmanım şu bu. Geçeriz olsun. İnşallah Teala namazını Namaz, Namazı göster bakalım. Namazı göster. İnşallah Teala Mevla nasip ederiz. Hepimize muhteremler. Namazı severek kılmayı namazı söylüyor. severek kılmayı Allah olmanın farkını bilincinde olarak o huzurla, o manevi hazla, o zevkle namazı huzurla kılmak. E, nasip etsin. benim gülümünü sevdirsin. Bu işle acele etmeme gerekiyor. Namazı yavaş yavaş kılmak gerekiyor. Tabi bu arada evlatlarımızı da inşallah namaza alıştıralım alıştılan derece Çünkü onların Allah konusunda en büyük cinayet cümlelere karşı namaz kılmamalarına göz yummarak. Evet, işte oğlum dersleri vardı, sınavı vardı şunlar bunlarla vardı. Ama Allah mahşerde namaz olacak. Mı? O zaman gelecek o o yapacak, yapışacak, kız yakışacak, anne, baba sen namaz kıldırmadın. Evet doktor yaptın. Menüs oldun. Efendim işte şahısım, şey atıldın, şu makamlara geldin, bakan oldun, şunu bunu oldun. Ama mahşerde Allah namaz olacak muhtemelen beyle. İlla da Fatiha.